Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Fatiha Suresi tefsirine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Malum olduğu üzere İyyâke Na'budu ve İyyâke Neste'in ayeti kerimesindeyiz. Cenab-ı Hakk'ın hidayetini, rahmetini efendim doğru bir şekilde anlayabilmek ve en güzel şekilde anlatabilmek için... Gereken bütün lütuflarını her ne gerekiyorsa o bizim eksiklerimizi bizden daha iyi bilir. Efendim diliyoruz, temenni ediyoruz kendisinden e, ve e, Elmalı Hamdiyazır'ın ruhuna da e, bir rahmet dileyelim. O, onu da diledikten sonra kaldığımız yerden e, devam edelim. Malum olduğu üzere e, sizlerle 20 küsur derste efendim ancak ilk üç ayetini Fatiha'nın yani tabi Besmele'yi de sayarsak dört ayetini Bismillahirrahmanirrahim'in tefsirini okuduk ki hiç azımsanmayacak uzunca bir tefsirdi. Arkasından Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Rahim ve Maliki Middin ayetlerini merhum Elman'ın hisanından okuyup anlamaya çalıştık. Şimdi İyyâke Na'budu ve İyyâke Neste'in'deyiz. Nasıl bağlamıştı yukarıyla burayı? Son cümleleri tekrar edeyim geçen hafta okuduğumuz son cümleleri. Ee, Cenab-ı Hak kendisini işte bu üç cümlede elham aslında tek bir cümle olan üç cümlede e, bize anlatıyor. El, o alemlerin Rabbidir ve Hamd ona mahsustur. Rahman Rahimdir ve din gününün tartışmasız yegane sahibidir, malikidir. Ee, o halde şimdi diyor Elmalı Hamdi yazır bir sonraki ayet-i kerimeye bağlamak için bunu duyan akıl sahibi muhataplar da acaba Allah Teala'ya nasıl ve ne suretle hamd edelim diye elbette kendi kendilerine soracaklardır. Yani hamd ona mahsus çünkü o işte şu şu şu sayılan niteliklerin e, sahibi olan bir Rab peki biz madem öyle ona nasıl hamd edeceğiz diye soracak olursak işte buna cevaben. Bir bu iltifat ile iltifat dediği burada bizim günlük dilde kullandığımız övgü değil arkadaşlar cümlenin öznelerinin yer değiştirmesi cümlenin cümlenin o güne o ana kadar gelen yukarıdan beri gelen yapısının değişmesi demek yukarıdan beri efendim bir haber veren. Bir konuşan var, o allah Teala biliyorsunuz ve kendisini bize anlattı. Şimdi birdenbire konuşan değişti. İşte buna iltifat deniyor Arap edebiyatında. İyyâke na'budû ve iyâke nesta'in. Burada konuşan artık biziz. Yalnız kulluk ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Buyurulmuş ki, Böyle buyurulmuş ki böyle değinizme alini ifade ettiği halde belagatı ifade ifadedeki o e, açıklık belagat bunu tasrihe hacet bırakmamıştır bunu tekrar vurgulamaya yani ulu diye başına bir emir cümlesi getirmeye hacet bırakmamıştır yani yukarıdan biri Cenab-ı Hak kendisini nasıl anlattıysa ilk dört ayette efendim bunlara iman eden kişi olarak bizler kullar diyoruz ki iyya bu bu vasıflara sahip olan bir Rabb'e karşı bizim konumumuz nedir iyya nabudu ve iyya ke yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz demektir İhya sana manasına zamiri münfasıldır. Yani ayrı cümlede tek başına bir kelime olarak gelmiş zamirdir ve akibindeki na'budu fiilinin mef'ulün bihidir. Şimdi Türkçe gramer karşılıklarını yanlış söylerim diye korkumdan efendim açıklamayayım orayı. Yani normalde Arapça gramer kurallarına göre na'budu ke şeklinde gelmesi gerekirdi bu cümlenin. Sana kulluk ederiz yani Arapça'da fiil cümlesinde fiille başlar arkasından fail gelir sonra da mef'ul gelir. Fakat burada mefulün başa geçtiğini görüyoruz ve e, ke zamiri, ke mefulü ya isme ya fiile bitişir. Fakat burada onu da ayırmak için başına bir iya getirildiğini görüyoruz. Mefulün böyle evvel gelmesi, fiilin önüne geçmesi kasır ve ihtisas ifade eder. Yani o o, sadece, o fiilin sadece o mefulü mef ilgilendirdiğini gösterir. Başkasına değil ancak sana Demek olur. Na'abudu abet, ubudet, ubudiyet manalarını dahi cami olan her türlü yani tapınma anlamını cami olan ibadet maslarından fiili muzari mütekellim ve gayr Yani e, birinci çoğul şahıs sigasıdır. O halde <gülüyor> ibadet nedir? Yani Na'abudu dediğimizde biz e, ibadet ederiz. Diyoruz demiş oluyoruz. İyâkenin başa gelmesi de yalnızca sana başkasına değil sadece ve sadece sana ibadet ediyoruz anlamına gelir. Peki bu cümleyi şimdi daha derinlemesine anlayabilmek için ibadetin ne olduğuna bakmamız gerekir. Diyor ki işte şimdi sayfalarca onu anlatacak arkadaşlar. Lisan-ı de ibadet biliyorsunuz bunu yapıyor yani şeyde de yapmıştı. Din kavramını anlatırken de yapmıştı. Bir kelimenin bir sözlük anlamı var arkadaşlar. Bir de ilgili olduğu ilim içerisinde kazanmış olduğu terim anlamı var. Buna ıslahi anlam diyoruz. İşte lisan-ı şer'i dediğinde şimdi sözlük anlamını değil, ibadet kelimesinin ıslahi anlamını yani terminolojik anlamını bize söyleyecek. Lisan-ı de ibadet. Biliyorsunuz tanımın en önemli şartlarından birisi arkadaşlar eskilerin ifadesiyle efradını cami ayarını mani olması. Yani bir tanım o şeyi anlayabilmemiz için, tanımladığı şeyi anlayabilmemiz için gerekli bütün unsurları içermelidir. Gereksiz hiçbir detaya da yer vermemelidir. Dolayısıyla şimdi bu tanımda, ibadet tanımında geçen her terkip, her kelime önemli bir, e, anlam ifade ediyor ve onu anlamadığımızda, o terkibi, o ifadeyi anlamadığımızda tanımı da anlayamayız. Bu bakımdan seçilen bütün e, kelimeler önemli. Böyle dikkatle bunu kavramak gerekir. Lisan-ı ibadet, niyete mütevakkıf olarak. Bir defa niyet şart ibadette. Biraz sonra onu uzun uzun anlatacak. Niyete mütevakkıf olarak yapılmasında sevap olan. Yani... E, Yapılmasının sevap olduğunu bildiğimiz, şimdi nereden bilebiliriz biz bir davranışın yapılmasının sevap olduğunu bunu da bir düşünelim. Kim söyler bize? Yani bunda sevap var mı yok mu? Mesela bu konu bize çok sorulan vaizlere, hocalara çok sorulan bir sorudur. İşte hocam şöyle şöyle yaptım benim kabul oldu mu? Sevap oldu mu bu yaptığım şey? Ne kabul olduğunu ne de sevap olup olmadığını Allah'tan başka hiç kimse bilemez arkadaşlar. Hiçbir davranışın. Ama bu konuda da insanların son derece cesur bir şekilde adeta sanki Cenab-ı Hakk'ın e, haşa ve haşa sözcüsü gibi e, efendim kabul olup olmayacağını, e, sevap olup olmayacağını böyle çok cesur söylediklerini duyuyoruz. E, ne diyelim Allah e, hepimize nerede duracağını bilmeyi nasip etsin. Peki neyi söyleyebiliriz biz hiç mi bir şey söyleyemeyiz biz sadece arkadaşlar zahiri şartlarının yerine getirilip getirilmediğini söyleyebiliriz yani bu namaz oldu mu evet ilmihalde işte fıkıh kitaplarımızda yazan kurallar gereğince farzlarına asgari ölçüde riayet edildiği için bu namaz oldu olur deriz ama kabul olur mu olmaz mı yani en şahane şekilde kılındığını görsekle bir namazın bir kişinin kalbinde o namazı niçin kıldığını bilmediğimiz sürece mesela riya için mi kılıyor başkasına yaranmak için mi kılıyor bilmediğimiz sürece biz Allah katında kabul olup olmadığını ya da ne kadar sevap verileceğini asla bilemeyiz. Yani demek istediğim şu bir şeyin bir davranışın sevap olup olmayacağını bize kim söyleyebilir? Nereden bilebiliriz? Yani biz diyebilir miyiz mesela işte ben. Her sabah yoga yapıyorum. Bu da bir ibadet. İşte ben çal çok çalışıyorum. Bu da bir ibadet. Dolayısıyla benim işte o tanımlanan dinde tanımlanan ibadetleri yapmam çok da gerekli değil çünkü ben işte onun yerine şunu yapıyorum. Yani kendimiz karar verebilir miyiz e, neyin ibadet olacağına? Bunların hepsi işte bu tanımın içerisinde yerini bulmuş oluyor. Tekrar okuyorum şimdi çünkü tamamlayamadık tanımı. şer'i de ibadet. Niyete mütevakkif olarak yani mutlak surette niyete bağlı olması lazım. E, niyetsizce mesela akşama kadar aç ve susuz kalsanız oruç tutmuş olmuyorsunuz. Oruca niyet etmiş olmanız gerekiyor. Yani bilinçli olması gerekiyor ibadetin. Yapılmasında sevap olan ve Cenab-ı Allah'a kurbet ifade eden, bizi Cenab-ı Allah'a yaklaştıran taat-ı mahsusadır. Özel bir itaat şeklidir. Özel bir itaattir. Taat şimdi e, gel, e, gel, en sondan başa doğru açıklayacak bütün tanımda geçen ifadeleri ve e, kapsayıcılıklarını kıyaslayacak. Taat niyete mütevakkıf olsun olmasın ve kim için yapıldığı bilinsin bilinmesin yapılması sevap olan fiili yapmaktır. Yani bir şey sevap işte selam vermek sevaptır. Bunu ister bilinçli ister niyetli ister niyetsiz... ...yapılmasında sebep olan bir şeyi yapmak taattır. Yani itaattır. Çünkü onu yapmış oluyorsun, o, o hususta e, itaat etmiş oluyorsun. Kurbet, peki işte kurbet olur mu? Her taat kurbet olur mu? Her emri yerine getirmek insanı o emri verene yaklaştırır mı? Arkadaşlar değil mi? Bir küfrederek emri yerine getiren var. Bir de muhabbetle, saygıyla, hürmetle emri yerine getiren var. Kurbet niyete mütevakkıf olmasa bile yani bilinçli bir şekilde olmasa bile yapılması sevap olan fiili kime yapıldığını bilerek yani yaklaşmak istediği zatı tanıyarak yapmaktır. Yani bu işi bu davranışı niçin yapıyorum? İşte falancanın rızasını kazanmak için. Hoşnutluğunu tabii bu ibadet olduğunda Allah'ın rızasını kazanmak için. Binaenaleyh her ibadet. Çünkü ibadetin içinde hem taat var, hem kurbet var, hem niyet var arkadaşlar. Bu üçünü de taşıması gerekiyor. Her ibadet Allah'a bir kurbettir. Ve her kurbet, ya kurbet yakınlık demek arkadaşlar, gurbet değil. Kastamonu'nun K'siyle. Kurbet, karipten geliyor. Efendim onu gariple ve gurbetle karıştırmayın. Her ibadet Allah'a bir kurbet ve her kurbet de bir taattır. Fakat az önce söyledim her taat kurbet olmaz. Çünkü bilinçsiz olabilir. efendim Ve her kurbet de ibadet olmaz. Çünkü niyetsiz olabilir. Mesela şimdi örnek veriyor. Marifetullah için fikru nazar bir taattır. Yani insanın işte doğaya bakarak... Düşünmesi, tefekkür etmesi veya içsel bir tefekkür, kendi iç dünyasına dönerek tefekkür etmesi ve bunu da marifetullah için yapması. Allah'ı bilmek için. Marifetullah için fikr nazar bir taattır. Lakin yani düşünüyor, buralardan Allah'a varacak, Allah'ın varlığını görecek, Allah'ın birliğini anlayacak. Lakin takarrub edilmek istenen, yaklaşılmak istenen Cenabı Allah hali nazarda, yani o inceleme sırasında henüz tanınmış olmadığından bu nazar bir kurbet değildir. Ve çok incelik var burada. İnşallah anlaşılmıştır. Yani diyor ki sen mesela Allah'ı bulmak için tefekkür ediyorsun inançtan önceki aşamayı söylüyor. Allah'ı bulmak için tefekkür ediyoruz. Henüz bulmadın ki nasıl kurbet olsun bu. Daha bulmadın yani. Daha arama aşamasındasın. Ve niyete mütevakkıf olmadığından bir niyetle de yapılmadığı için ibadet de değildir. Kur'an okumak, muhtaçlara yardım etmek, sadaka vermek, vakıf yapmak, köle azat etmek ve emsali gibi niyete mütevakkıf olmayan yani niyet Olmasa da yerine getirilmiş olan fiiller hem kurbet hem taattır ama manayı ile ibadet değildir. Lakin namaz, oruç, zekat, hac gibi niyet ile meşrut olan yani hangi amelde niyet şart ise arkadaşlar bu fiiller hem ibadet hem kurbet hem taattırlar. Demek ki ibadet-i şer'iye yani dini anlamda ibadet dediğimiz zaman insanın ruhen ve cismen, zahiren ve batinen, bütün mevcudiyetiyle yalnız Allah'a yapılan şuurlu bir taat ve kurbettir. Bilinçli bir şekilde yapıyorsun, yaklaşma niyetiyle yapıyorsun, Allah'ın em Allah emrettiği için yapıyorsun. Evvela bunda niyet şarttır yani bir fiilin ibadet olması için niyet şarttır. Niyet ise yapılacak fiilin icadında ancak Allah'a taat ve takarrut kastetmek demek olan irade-i hadisedir. Yani o fiili ortaya çıkarırken, o fiili yaparken sadece ve sadece Allah'ın rızasını, Allah'a yakınlık kazanmayı kastetmek demek olan irade-i hadise, o fiili Meydana getirme iradesi. Azim, şimdi e, bunların arasındaki psikolojik farkları da anlatacak. Azim fiile mütekaddimdir. Fiilden hemen öncedir, fiilden öncedir. Kasıt fiile mukarin olduğu gibi niyet de menviye ilim ile beraber fiile mukarin olur. Azim fiilden önce kasıt fiile yakın. Yani insan önce bir şey yapmaya azmeder sonra kasteder. Yönelir, yapmaya yapmaya girişir daha doğrusu. Kastetmeyi öyle diyebiliriz. Dolayısıyla kasıt e, şeye daha yakın, fiile daha yakın. Böyle olduğu gibi niyet de menviye ilim yani neye niyet ettiğini bilmek şartıyla fiile mukarendir. Yani niyet de fiile çok yakındır. Artık fiile girişiyorsun, fiile başlamak üzeresin. Hem ilim ve hem iradeyi ihtiva eden bu şuuru tam yani hem ne yaptığını bilmek hem de o yaptığın niçin yaptığını bilmek, ne yaptığını bilmek ve hem de bunu yapmayı istemek olduğu için niyet buna şuuru tam diyor. Tam bir bilinç yani ne yapıyorsun, kime yapıyorsun, hangi amaçla yapıyorsun ve yapmayı gerçekten sen kendin istiyor musun? Niyet etmek bu demek. İşte bu şuuru tam ruh ve kalbin bir işidir. Aslında niyet kalben yapılır. Şimdi burada o detaylara girmemiş ilmihal bilgilerine ama bazı kardeşlerimiz bu niyet konusunda çok evham yapıyorlar arkadaşlar. Ondan da sizi sakındırırım. İşte şöyle mi diyeceğim böyle mi diyeceğim böyle dedim oldu mu bozup tekrar mı niyet edeyim falan gibi. Niyet aslında kalbin fiilidir. Yani siz, şimdi yatsı ezanı okundu mesela şu anda İstanbul'da. Siz bu yatsı namazını kılmayı niçin istiyorsunuz? Dur, seccadenin başına geçtiniz. Niçin istiyorsunuz? Kalbiniz biliyor niçin yaptığınızı. Niçin yapıyorsunuz yatsı namazını? Niçin kılacaksınız? Kalbiniz biliyor. O seccadenin başına niçin durdunuz? Kalbiniz de biliyor. Dil ile söylemek de o evhamlardan ve işte ihmalden, Kurtarmak içindir. Yoksa asıl olan niyette kalptir. Mesela oruçta da öyle. Ramazan orucunda da öyle. Yani niçin sahura kalktı? Mesela sahura kalkmak bir niyettir aslında. Ha Efendim şöyle de olabilir. Ben tutmayacağım ama ev halkına işte hazırlamak için kalktım. Orada da kalbin biliyor tutmayacağını. Dolayısıyla çok bu konuda evhama gerek yok. Onu belirtmiş olalım bu arada. Saniyen. Bununla beraber indi ilahide taat olan bir fiil izhar edilmiş olmak lazımdır ki ibadet olsun. Yani birincisi niyet şart. O fiilin ibadet olması için. İkincisi e, yaptığın işin Allah katında taat sayılan bir iş olması lazım işte. Az önce yogayı söyledim ya. Yani ben karar verebilir miyim neyin ibadet olacağına? Ben seçip ben söyleyebilir miyim? Ben Allah'a evet ibadet etmek lazım. Ben de o ibadeti şöyle yapıyorum diye yeni bir ibadet şeyi icat edebilir miyim? Edemezsin. Niye edemezsin? Çünkü bunu Allah katından teyit etme şansın yok. Yani ancak hakkında bir ayet varsa, bir peygamber uygulaması varsa bu ibadet olarak tasvir edilmişse, açıklanmışsa metinlerimizde, dini kaynaklarımızda o zaman o ibadet olur. Yoksa ibadetler içtihadi değildir yani peygamberimiz ve ashabı toplanmış işte Allah'a ibadet etmemiz lazım nasıl yapalım biz bu ibadeti şöyle bir namaz icat edelim şöyle olsun böyle olsun mu demişler. Arkadaşlar yoksa efendimizin bize bildirdiğine göre Cebrail Aleyhisselam'ın kendisine imamlık yaparak namazı öğrettiğini, abdest almayı öğrettiğini ve ben kendisinin de ashabına ben benim nasıl yaptığımı görüyorsanız siz de öyle yapın diyerek taklit yoluyla bunu öğrettiğini Peygamber Efendimizin ve bu öğretilenin dışına çıkamayacağımızı ibadet olması için yani. Çünkü ibadetin e, tabi bazıları da şöyle diyor işte kalp, kalbinin orada olması. Hayır efendim eğer biz sadece kalp olsaydık bedenimiz hiç olmasaydı o zaman evet sadece kalple ibadet edebilirdik. Ama bizim hem kalbimiz hem bedenimiz olduğu için ibadetimizin de hem bedenen hem kalben olması gerekir. Elbette e, ideal olan budur. Arkadaşlar ee, ne dedi? İşte indi ilahide taat olan bir fiil ızhar edilmiş olmak lazımdır ki ibadet olsun. Yoksa yalnız talep ve ruhta kalan tefekkür, tezekkür gibi bir fiili batın, bir iç dünyamızla ilgili bir şey taat ve e, efendim kurbet olsa da ibadet olamaz. Sadece iç dünyamızda işte düşünmek, tefekkür etmek falan bunlar... Allah'a itaattir, güzel fiillerdir ama ibadet, tırnak içinde yani ibadet değildirler. Bunun içindir ki ibadetlerin başı olan imanda sadece tasdiki kalbi kifayet etmez. Yani imanda, tabi imanda da asıl olan kalbin tasdikidir ama o yetmez. De bunun hiç olmazsa lisanen ikrar ile zahire ihraç edilmesi dahi lazım gelir. Dışarıya dışarıya çıkarılması gerekir. Neden? Çünkü siz imanınızı sözle olsun hiç ifade etmezseniz Müslüman muamelesi görmezsiniz. Ha, Allah katındaki durum ayrı. Kezalik niyete iktiran etmeyerek yalnız zahirde yapılan fiiller dahi ne olursa olsun ibadet olmaz. Niyet yok, bilinç yok, böyle bir istek yok, böyle bir azim yok. Ee, sırf görünürde uyum sağlıyor. Niyetsiz yatıp kalkmak namaz değil. Niyetsiz aç durmak oruç değil. Niyetsiz sadaka vermek, iane yapmak zekat değil. Niyetsiz Kabe'ye, Arafat'a seyahat edip dolaşmak hac değil. Niyetsiz muharebe etmek şehit veya gazi yapan cihat değil. ila ahireti. Yani bunların hepsi senin ibadet olması, senin onu hangi niyetle yaptığına bağlıdır. O halde su-i niyetle, kötü niyetle, yani Allah'a itaat ve kurbet açısından mağada bir baksatla İşte dediğim gibi kahraman desinler diye cihad etmek. işte herkes görüyor işte mecburum ben de bir kurban kesmem lazım. Yoksa işte bu insanlar konuşur deyip gidip efendim bir kurban kesmek. Bunların hiçbirisi ibadet olmaz. Görülüyor ki lisanımızdaki istimallerine nazaran Şimdi burada tapınmanın, tapmanın ibadet yerine geçip geçmeyeceğini yani... Lisan, tercüme hani ibadet ederiz yerine nabudu da yalnız sana kulluk ederiz yerine yalnız sana tapınırız desek olur mu? Yani biliyorsunuz bu tefsirin yazıldığı dönemleri işte bu Türkçenin sadeleştirilmesi çalışmaları falan var. Onlara da arada böyle ilmi cevaplar veriyor. Diyor ki görülüyor ki insanımızdaki istimallerine nazaran tapı, tapmak, tapınmak kelimeleri ibadetin değil. Alelıtlak itaatin manası olabilir. Yani ibadet o kadar hususi şartları olan, o kadar hususi unsurları olan bir davranış ki tapmak, sadece itaat etmek, boyun eğmek anlamına gelse bile ibadet anlamına gelmez. Hatta... Tapmak ve tapınmak kelimelerinde az çok ne yaptığını bilmemek gibi bir şuursuzluk manası anlarız da bunları puta tapmak, haça tapmak gibi mevkilerde kullanırız. Binaenaleyh sana ibadet ederiz yerine sadece Türkçe olsun diye sana taparız veya tapınırız demek lisanımızın nezahetini zayi etmek olur. Kulluk etmek şuur noktayı nazarından tapınmak kelimesinden daha iyidir. Yani illa çevireceksek İbadet ederiz Türkçe yapacaksak kulluk ederiz diyebiliriz. Yani tatmaktan daha iyidir. Bu da ibadetten zayıf olan ubudiyeti, ubudiyetin karşılığıdır. Yani kulluk da diyor ibadetin tam karşılığı değildir. Ubudiyetin karşılığıdır. Şimdi buradan ibadetle ubudiyet arasındaki e, nüanslara geçecek. Biraz böyle lisan bilgisi verdiği yerlerde biraz ekstra dikkat etmek gerekiyor arkadaşlar. E, ma mafih İslam'da bütün nususu dinin istikrasıyla takarrur eden mana i şerîden evvel ve onda mehuz olan mânâ-i lugavî mülahaza edildiği zaman. Yani e, burayı biraz açıklamam lazım. İslam'da bütün nusursu dinin istikrasıyla takarrur eden yani bütün dini metinleri incelediğimizde hepsinin toplamından vardır. ...netice manayi şer'idir. İşte ibadet nedir? Bunu biz nereden çıkarırız? Kur'an ve sünnette nasıl kullanıldığının hepsinin nasıl geçtiğine bakarız. Onların toplamından bir şer'i mana çıkarırız. İşte bu manayi şer'iden evvel ve onda mehuz olan ondan mehuz olan manay lugavi, bir de o kelime ilk defa icat edilmedi değil mi? Lisan'da zaten var. işte onun bir de sözlük anlamı var, manay lugavi de diyor o. Bunu mülahaza ettiğimiz zaman değerlendirdiğimiz zaman çünkü ansiklopedilere bakın mesela bir konunun işte e, İslami ilimlerde e, nasıl anlatıldığı yerler, e, konuların girişlerinde genellikle bir mesela diyelim ki ihlas maddesine baktınız. Sözlük anlamı şudur, ıstılah anlamı şudur terim anlamı şudur diye önce sözlük anlamı hakkında geniş bilgiler verildikten sonra ıslahî anlamı verilir. Çünkü sonuçta o kelime dediğim gibi az önce e, dini kullanımın Bundan önce sözlüklerde vardı, günlük dilde vardı. İşte bunu değerlendirdiğimiz zaman bunların arasında bir mana-i müşterek var. Yani ibadetle ubudiyet arasında bir ortak anlam görüyoruz ki ibadet denildiği zaman evvela onu mülahaza etmek yani lugavi kökünü değerlendirmek ve Fatiha'da da bundan başlamak iktiza eder. Şu halde o nedir? yani sözlük anlamını şimdi anlatacak ibadet. Bu mana ABD biliyorsunuz Arapçada büyük çoğunluğu lisanın kelimelerinin kökü büyük çok büyük çoğunluğunun kök harfi 3 tanedir. O 3'e inmeniz gerekir. Yani kelimenin türetilmiş anlamına ulaşabilmek için önce kökünü bulmanız gerekir. ABD maddi asliyesinin yani asli kökünün en umumi olan manası neyse odur. Yani lügat anlamı dediğimiz zaman ne kastediyoruz? Kelimenin köküne inersin. O kök umumi manada ne anlama geliyorsa kök anlamı da o olmuş olur. Bu da ubudet veya abet mastarlarındandır. Abit ve mabut vasıflarında da münderiçtir. Yani işte tapmak, tapınmak, tapan, tapılan anlamlarında da bu vardır, bu içerik vardır. Bala'da işaret ettiğimiz veçile ubudet, ubudiyet, ibadet bir mertebe taat manasını ifade ederler ki e ibadet, e am ubudettir. Bunların hepsi derece derece Taat anlamına gelirler. İtaat etmek yani boyun eğmek anlamına gelirler. Ee, bunun en özel boyun eğme şekline biz ibadet diyoruz. En genel boyun eğme şekline de ubudet diyoruz. Ve ubudet lisan-ı Arap'ta tezellül manasını mutazamlamadır. Yani ubudet dediğimizde, kurulun dediğimizde Arapça'da ne kastediliyor? Ee, tezellül arkadaşlar aşağı olmak. Yani zelil, hor olmak anlamına geliyor. Ubudiyet, ızhar-ı ibadet bunun daha kuvvetlisi olarak hudu-u tazimin en son derecesidir. Az önce söyledi ya, ibadet daha özel bir anlam kazandı din içerisinde. Dinin, e, nasların tamamından e, çıkarılan onun bir e, şer'i anlamı var, dini anlamı var. Buna göre efendim ubudiyet yani o sözlük anlamıyla kulluk bir boyun eğiş bir tezellül içeriyor ibadet ise bunun en yüksek noktasını hudu ve huşulun yani boyun eğmenin korkuyla saygıyla eğilmenin ve itaat etmenin tazimin en son derecesidir ibadet bunun sebepleri üzerinde de konuşacak biraz sonra bunun için cumhur müfessirin bütün müfessirlerin tamamı değil çoğunluğu demektir. Cumhur müfessirin bunu gayi huduğun aksası diye tarif ederler. Boyun eğmenin en üst noktası. İbadet Allah'a boyun eğmenin en üst noktasıdır arkadaşlar. İbadetlerimiz azaldıkça hele hele farz olanlar zaten asıl itaat oradadır. Diğerlerini çünkü sen kendin seçiyorsun. Nafileleri sen kendin seçiyorsun. Senin biraz da orada aldığın bizev vesaire söz konusu veya daha müsait vakitlerinde müsait olduğun zamanlarda yapıyorsun ama farzlar vakitli, saatli, günlü, tarihli, şekli, şemaili, şartları her şeyi senin dışında belirlenmiş onlara... Koşulsuz bir şekilde uymak uydukça yani Allah'a olan itaatin ve boyun eğmenin en üst noktasını göstermiş oluyorsun. Onun için arkadaşlar şunu zannetmeyin yani biz böyle farzları biraz böyle sizi hariç tutarım ama insanlarımız biraz onları böyle küçümseme eğilimindedir. Halbuki insanı Allah katında en üst dereceye ulaştıran, ibadetler farzlara itaat etmektir arkadaşlar ve nafilelerin de mutlaka farz cinsinden olması gerekir yani yeni bir nafile ibadet uyduramazsınız mutlaka farzlardan birine benzemesi gerekir işte nafile namaz vardır nafile oruç vardır nafile sadakalar vardır buradaki nafile boş yere anlamında değil farz olmayan anlamında onu da belirtmiş olayım bunun içinde de cumhur müfessirin bunu yani ibadeti gayeyi huduğun yani Allah'a duyulan saygının zirvesi en üst noktası aksası diye tarif ederler tefsir ederler. Bu da sebebini sormadan itaati kamile manasını tazammını eyler. Neden arkadaşlar şimdi burada ben <gülüyor> ara verip Elmalı'ya böyle uzun uzun bunu konuşmam lazım ama çok da onu yapmak istemiyorum. Çok fazla uzadı çünkü daha da var, epey var. Arkadaşlar e, ibadetlerin çoğunda e, hikmetler, hele de kişisel hikmetler, bir tabi umumi hikmetler var. Yani işte namaz kılmanın bütün insanlık için ifade ettiği anlam var. Ama bir de sizin için ifade ettiği, benim için ifade ettiği anlam var ve, ve bana sağlayacağı fayda var. Benim bir derdime deva olacak, benim kişiliğimdeki bir zayıf noktayı kuvvetlendirecek veya hatta benim işte psikolojimde halet ruhiyemde sosyal hayatımda bir eksiği tamamlayacak giderecek orada beni takviye edecek bana özel bir hikmeti de var bir de umumi olarak hepimizin hepimiz için anlamları var ve bu hikmetler arkadaşlar çoğu zaman ibadetlerde açıklanmamıştır yani hepimiz bunları bulmaya çalışırız, ee, çeşitli yorumlar yapılır, işte sağlığa faydaları, efendim psikolojik faydaları, sosyal faydaları falan anlatılır ibadetlerin. Ama asıl olan arkadaşlar, asıl hikmet yani e, Allah'a itaat ve yakınlıktır. Yani Cenab-ı Hakk'a tabirimi hoş görün, anlamasan Anlamanız dahi itaat etmenizdir. Hikmetini tam anlamasanız dahi. Yani niye ben ikindiyi, işte yuvarlak bir rakam söyleyeyim, üç buçukla 6 arasında veya üç buçukla beş 5.5 buçuk arasında kılmak zorundayım yani. Niye? Hani bunu üç çeyrek geçe müsaitim orada kılsam. Yani. Ya da işte akşam kılsam hepsini falan. Hani böyle kendimize göre yeni şekiller vermeye çalışıyoruz ya. Bu tesettür emrinde de böyledir arkadaşlar. Ee, pek çok diğer pek çok konuda da böyledir. Yani asıl olan birinci hikmeti, birincil hikmeti arkadaşlar, e, Cenab-ı Hakk'a e, hikmetinin tamamını anlamadığımız konularda da itaat edip etmediğimizdir. Yani inancımızın pekiştirilmesidir. Bağlılığımızın pekiştirilmesidir. Ama şunu da biliyoruz, eminiz ona çünkü öyle söylüyor. Cenab-ı Hak asla hikmetsiz bir iş yapmayacağı için onun bize emrettiği her şeyde hikmet vardır. Sonsuz hikmet vardır. Onun hakim isminin sonsuzluğu kadar hikmet vardır. Ee, bazılarımız da şöyle söylüyor, daha akılcı yaklaşanlar. Diyorlar ki ben hikmetini anlamak istiyorum yapmak için. Yani daha başlamamış yapmaya, Hikmetini anlarsa yapacak. Arkadaşlar tabii ki bazı böyle özellikle lise çağında yani zihinsel olarak o çağda o yaşlarda 15-16 yaşlarındaki gençlerimiz veyahut da işte yaşı 40'a bile gelse entelektüel ve zihinsel olarak orada kalmış olanlarımızın bazı hikmetler hoşuna gidebilir. Yani onu duyduğu zaman ha ya yapayım ya falan diyebilir. Ama bu hani şekerle yola gelen çocuk gibidir yani. Veya işte başka bir şeyle, hoşuna giden bir şeyle. Ee, arkadaşlar eğer dinin bir emrini bilhassa da taabbudi olanları yani ibadet e, içeriği olanları arkadaşlar. Yani tanımlanmış ibadetleri yapmak için hikmeti tam olarak anlamayı beklerseniz ömrünüz bitecektir ve o ibadeti yapmaya zaman gelmeyecektir. Burada asıl olan Allah'a itaattir. Allah söylediği için onu yapmaktır. Şimdi işte müsbet bilimler şu kadar ilerledi, biyoloji, tıp işte bu kadar ilerledi falan. Ve abdest almanın faydaları işte belli saatlerde ibadet etmenin faydalarına dair kişisel gelişimciler işte tabii ibadet demiyorlar, namaz demiyorlar da manevi işte bir takım etkinlikler diyorlar efendim bunu onlar söylüyorlar peki bu şöyle düşünün yani bu ayetlerle bu emirlerle ilk kez muhatap olan sahabe anlamayı beklemişler miydi yani burada şu, şu sorunun cevabını vermemiz gerekiyor bizim kendimize çok dürüst bir şekilde sen şu anda kimin sözünü okuyorsun kimin kitabı bu yani kim söylüyor bu sözleri hani ve senin onun karşısındaki pozisyonun ne yani? Ha, hikmet aramayı bırakacak mıyız? Onu mu kast ediyoruz? Hayır. Kur'an-ı Kerim bize bunun kendi örneğini veriyor. Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim mesela o beni çok etkiliyor arkadaşlar. Hazreti İbrahim Cenab-ı Hakk'a Ya Rabbi bana ölülerin nasıl dirileceğini göster dedi değil mi? İşte hikmet arayanlar, her şeyde hikmet arayanlar bu örneği çok verirler. Bak ama Hazreti İbrahim bile işte dirilişin örneğini görmek istedi. tamam. Peki arkadaşlar diriliş öldükten sonra dirilmeye inanmak için o mucizeyi görmeyi mi bekledi? Yani Hazreti İbrahim Cenab-ı Hak'a "Ya Rabbi bana insanları nasıl dirilteceğini göster." dediğinde inanmıyor muydu? Çünkü ayet kelime soruyor, diyor ki yoksa inanmıyor musun diyor. O da diyor ki inanıyorum ya Rabbi fakat mutmain olmak istiyorum diyor. Kalbimin tam buna ikna olmasını istiyorum. Ha bu anlamdaki hikmet arayışı ömür boyu devam edecektir arkadaşlar. Ve bir parantez daha açayım. Hikmet amel amelsiz bir şekilde öğrenilmez. Yani bir amelin hikmeti. Yani nasıl diyeyim mesela işte sağlıklı beslenirsen kendini çok zinde hissedersin der birisi sana. Bunu ancak sağlıklı beslendiğinde anlarsın ne demek istediğini. Hiçbir beyin sisinin olmayışını, uyuşukluğun hiç olmayışını, üstüne ağırlık çökmeyişini, hiç üstüne ağırlık çökmeden yaşamanın ne demek olduğunu ancak sağlıklı beslendiğin zaman anlarsın. Namaz kılmak da böyle, oruç tutmak da böyle, bütün ibadetler de böyle. Yani amelsiz de o hikmete, o hikmeti hakkal yakin olarak anlayamazsın. Aynel, yakin olarak anlayamazsın. Şimdi arkadaşlar ee, ne dedi Cumhur müfessirin efendim müfessirlerin çoğunluğu ibadeti Allah'a duyulan saygının zirvesi diye tefsir ettiler. Bu da sebebini sormadan itaati kâmile manasını içerir. Bunu Tazamun eder. Tefsiri Ebu Hayyan da İbn Sıkıttan. İbadetin tecrit manasından mehuz olduğu da nakledilmiştir. Böyle bir bilgi veriyor, lisaniye bir bilgi. Şarihi kamusun beyanına göre de ibadet hırs ve gadab veya gadap manalarına gelen abet maddesinden mehuzdur. Böyle bir rivayet de var diyor. Şimdi burası bizi ilgilendiriyor arkadaşlar. İbadet Allah'ın razı olduğu şeyi yapmak. Ubudiyet de Allah'ın yaptığına razı olmak diye tefsir edilmiştir. Bayıldım buna, bayıldım bu tarife arkadaşlar. Çünkü hem bildiğimiz anlamda o tırnak içindeki ibadetlerimizi ifade ediyor, hem de onun dışında kalan gündelik hayatımızdaki Allah ile olan ilişkimizi tarif ediyor. Hepsini içeriyor yani, bütün hayatımızı içeriyor. Tekrar edeyim, ibadet, Allah'ın razı olduğu şeyi yapmak yani Cenab-ı Hak diyor ki işte kadınlar böyle giyinecek işte herkes namaz kılacak yani bize emrediyor bunları. Dolayısıyla ve rızasının onlarda olduğunu söylüyor işte malının zekatını vereceksin kimseyle alay etmeyeceksin hiç kimseyi küçük görmeyeceksin kendini yeterli görmeyeceksin. Her, ben her şeyi yeterim, kimsenin aklına ihtiyacım yok demeyeceksin. Her zaman eksiğin olduğunu bileceksin. E, çok ilginç mesela Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar e, işte cihad edenlerden, hicret edenlerden, Allah yolunda büyük fedakarlıklar yapanlardan bahsediyor pek çok ayette. Bunların bir kısmı Cenab-ı Hakk'ın Gafur ve Rahim isimleriyle bitiyor. Yani sen bunları yaptın diye de Allah'ın affına, bağışlamasına ihtiyacın yok zannetme. Ne kadar yük yüksek şeyler, fedakarlıklar yaparsan yap. Allah'ın gafur ve rahim isimlerine muhtaçsın. İşte bunlar bunlar bize bildiriliyor. Değil mi arkadaşlar? İşte Allah'ın rızasının nerede olduğunu Cenab-ı Hak açıklamışsa, açıkladığı hususlarda bunları yerine getirmek ibadettir. İşte çok sadaka verenleri övüyor efendim eh, ihsan sahiplerini övüyor, efendim öfkesine hakim olanları övüyor değil mi? Bunlar, Ubud, eh, affedersiniz bunlar günlük hayatla ilgili olanlar, ubudiyet onu belirtelim. Ubudiyet de Allah'ın yaptığına razı olmak, seninle ilgili kader kısmına, taksim kısmına razı olmak diye de tefsir edilmiştir. Çünkü lisan-ı şer'i ubudiyetin ibadetten, Kah edna ve kah ala olarak kullanıldığı vardır. Burası da önemli. Demek ki ibadet en üstte falan ubudiyet ondan aşağıda dedi ya az önce. Fakat diyor lisanı, dini metinlere baktığımızda e, teslimiyet ve rıza anlamına gelebilecek olan ubudiyetin daha yüksek bir e, mertebe gibi kullanıldığı, ...da vardır lisan-ı şer'i de. Ubudiyet-i Muhammediye ibadetten daha ehas bir mana ifade eder. Burada birbirine çelişen şeyler söyledi arkadaşlar yukarıdaki izahıyla. Yani her iki yorumun da olduğunu anlıyoruz. efendim e Ve biz aralarında tercih yapmaksızın hem Allah'a bizi yaklaştıracak özel davranışlar demek olan ibadetleri hem de Allah Teala'nın bizden istediği ahlak demek olan ubudiyeti yerine getirmeye gayret edeceğiz ve bunlar arasında bir tercih yapmayacağız. Bugün yaşadığımız sıkıntılardan sıkıntı demeyelim de işte yaptığımız tartışmalardan bir tanesi de bu işte ahlak önemli ibadet önemli değil bazılarına göre bazılarına göre de ibadet önemli ahlak o kadar önemli değil. Halbuki biri ibadet biri ubudiyet bunlar birbirinden ayrılamaz arkadaşlar ve bizim Allah'a kulluğumuzun bu ikisini de mutlak surette içermesi gerekiyor. Ubudiyet-i Muhammediye yani Peygamber, e, Muhammedi kulluk diyelim yani peygamberimizin kulluğu, peygamberimiz gibi kul olabilmek ibadetten daha hususi bir mana ifade eder. Bu mananın ilmun nefs noktayı nazarından izahı. Psikolojik izahına geçiyor şimdi ibadetin. İnsanın hayatı yani ibadet ve ubudiyet kavramlarının psikolojik izahına geçiyor. İnsanın hayatı lezzet ile elemin güzergahıdır. Psikolojide de hakikaten işte hazzı elde etmek, elemden, üzüntüden, kederden kaçınmak. insanın bütün davranışlarının temel motivasyonu budur diyorlar. Burada da diyor ki insanın hayatı lezzet ile elemin güzergahıdır. Yani bazen mutluluk, bazen üzüntü, bazen haz, bazen kayıp, keder. Ruhu beşer elemden gocunur, lezzetten hoşlanır. Esbabı elem karşısında yani kendisine üzüntü veren durumlarla karşılaştığında öfkelenir veya korkar. Esbab-ı lezzet karşısında kendisine haz veren faktörlerle karşılaştığında da ümitlenir veya hırslanır. Kesbi beşerin Nazım'ı da işte halden istikbale bu korku ile ümidin mütevali tekabülü tesadümüdür. E, ne dedi burada? İnsanın kazancını düzenleyen şey yani insanın amellerini, insanı motive eden, insanın amellerine motive eden ve elde edeceği sonuçları sonuçlara onu teşvik eden şey de işte halden istikbale şu andan geleceğe doğru bu korkuyla ümidin mütevaliyi birbirinin peşi sıra gelerek tekabülü tesadümüdür. Ya karşı karşıya geliriz ya çarpışırız. Ya bunların bir biri bir biri olur ya da bunlar iç içe geçer çarpışır ve biz de ona göre efendim davranışlarımızı ve kesbimizi yani neyi seçeceğiz, hangi yola gireceğiz ona karar veririz. Ümit silindiği zaman yeyiz kaplar, faaliyet söner, korku silindiği zaman da tuğyan başlar. Onun için korkuya da muhtarcız arkadaşlar. Tuğyan başlar, akıbet düşünülmez, faaliyeti müfide yapılmese ben asla iflas etmem diye düşünen bir tüccar, asla ziyan etmem diye düşünen bir tüccar. Ben asla kaybetmem diye düşünen bir sınava hazırlanan bir yarışmacı mesela bir e, sporcu her neyse e, ne yapar böyle kendini e, bütün korkularını kaybettiği zaman yani ben artık kaybetmem imkansız beni birisinin yenmesi imkansız dediği zaman tuğyan başlar akıbet düşünülmez. Faaliyeti müfide yapılmaz, faydalı egzersizler, çalışmalar, işte denemeler yapılmaz. İstihsal yerine istihlak kaim olur. Üretime ağırlık vermez, tüketime geçer. Çünkü emin bu, bu kaynak kesilmez. Bu para kesilmez. Ben beni kimse yenemez. Bundan emin olduğunda efendim kendisini güçlendirmek, elindeki parayı artırmak, işte kim kim kastediliyorsa burada gibi yatırımlara, kendini zenginleştirmeye, egzersiz yapmaya efendim e, zaman ayırmaz. Onun yerine gezmeye, eğlenmeye, tüketmeye yönelir. Ümidin içinde bir korku, korkunun içinde bir ümit yoksa, yani hiçbir ümit içermeyen korku da tehlikelidir. Çünkü o, o zaman da şöyle düşünür, yapacak hiçbir şey yok. Ne yaparsam yapayım ben düze çıkmayacağım, ben bu sınavı kazanamam. Ne yaparsam yapayım ben bu müsabakayı kazanamam diye düşünüyorsa bir insan yani hiç ümidi yoksa kendisinden o da çalışmaz. Hiç korkusu yoksa o da çalışmaz. Onun için ümidin içinde bir korku, korkunun içinde bir ümit yoksa vazife hissi, görev hissi atalete düşer, tembelliğe düşer. Açları çalıştıran doymak ümidi, tokları çalıştıran açlık korkusudur. Yani kişi korkuyla ümit arasında olmalıdır. Onun için dini korkutmadan anlatın arkadaşlar tamamen dini boşa çıkarmak için yapılmış bir söylemdir. Yapılan bir söylemdir. Yüzlerce ayette Cenab-ı Hak cehennemi anlatıyor. Kur'an-ı Kerim'in çoğunda cehennemi anlatıyor, hesabı anlatıyor, dirilişi anlatıyor, kıyametin kopuşunu anlatıyor. Niye anlatıyor onları? Bizi korkutmaktan zevk mi alıyor haşa? Hayatı beşer, insan hayatı dahil ile haricin bir muamelesidir. Yani içi ile dışı arasındaki bir ilişkidir. İç dünyası ile dış dünyası arasındaki ilişkiden ibarettir insan hayatı. Teneffüsten tutunuz da, nefes almaktan, tutunuz da en incelerine varıncaya kadar esbab ve lezaizi hayatın birçoğu insana haricinden gelir. Yani aldığımız havadan tutun da bütün bize zevk veren, bize işte bizi mutlu eden, hayatımızı sürdürmemize yardım eden şeylerin bir çoğu insana dışarıdan gelir. Dahilinden gelenlerin çoğu da kendi vazlığı değildir. Yani o iç dünyamızdan gelen işte organlarımızın çalışması, sağlıklı bir vücuda sahip olmak falan gibi bunları da biz koymadık oraya. Biz yapmadık yani. Biz zarure, zaruri olarak herkes hayatının ümit ve mehafetinin amili yalnız kendisi olmadığını az çok duyar. Yani bunu anlatmaya gerek yok. Aklı olan biri aklın zorunlu sonucu olarak şunu anlar ki hayatının ümit ve korkularını korkularını elde tutan kendisi değildir. Yani ümit ettiği şeyleri ona verecek olan korktuğu şeylerden onu emin kılacak olan sadece kendisi değildir. Sırf ölüm korkusu bile bunu anlamamıza yeter. Arkadaşlar bu da kendi kendisine bırakılan insanın hiç olduğunu anlatır. Yani kendi kendine bırakılsa mesela oksijen kilitlense dışarıda bitti yani kaç dakikan var. İnsanın bu aczini, bu duygusunu unuttuğu, kendinden geçtiği zamanlar gerçi çoktur. Fakat ne olursa olsun hiçbir fert kendi kendine bu aciz sahasından çıkamaz. Bu yetersizlik kendine felsefenin de çok ciddi problemlerinden birisidir bu arkadaşlar. Ölüm korkusu. Ve hani kaçınılmaz olan ölümün hayatın birçok lezzetlerini anlamsızlaştırması eğer ölümden sonrasına inanmıyorsanız. Aklı olanlar da ümit ile mehafetin bu cazibe ve vüdafiyasından ayrılmazlar. Bu çeki, çekici ve itici yani ümit insanı çekiyor. Korku tutuyor İşte bu ikisinin dengesini kaybetmezler aklı olanlar. Ümit ile korku arasındaki dengeyi kaybetmezler. Fil hakika gerçekten de atiye nazaran, geleceğe nazaran ruhu beşerde ne ümidin nihayeti vardır ne de korkunun. İnsanın ümitlerinin de sonu yok korkularının da sonu yok. Hilkatte esbab ümit mahdut olmadığı gibi esbab mehafet de öyledir. Yaratılışta insanı ümide sevk eden çoğu sebepler var, sınır yok bunlara. Aynı şekilde korkuya sevk eden çok sebepler de var. Ruhu beşer zaman zaman muayyen ümitler ve muayyen mehafetler korkular karşısında alet tevali böyle peş peşe müteessir olurken bir taraftan da külliyetiyle gayrı müeyyen Muayyen, gayri mütenahi ümitlerin, korkuların tesiri mutlaka altında bulunur. Yani biraz aynı şeyden bahsediyor. Ve burada bütün ümitlerle bütün korkuların karşı karşıya ahz mevki ederek her biri bir yer tutuyor yani hayatımızda. Bir noktada telaki ettiklerini görür. Bunların hepsi... Bir noktada birleşiyorlar. Bütün ümitlerimiz ve bütün korkularımız bir noktada birleşiyorlar ki aynı hakikattir. Ve o zaman kendisinde öyle bir alaka uyanır ki bu alaka bir taraftan bütün muhabbetleri diğer taraftan bütün mehafetleri ihtiva eden bir havfu reca heyecanıyla tecelli eder. Yani bunun dengeli mutedil hali korku ve ümit arasında olmaktır. İşte <gülüyor> ruhu insani'nin böyle külliyetiyle tamamen müteessir olduğu <gülüyor> mutlak bir havfu reca amiline yani bunların hepsinin tek bir mercide birleştiğini görürsün diyor. Tek, tek tek tek bunları incelesen. Bütün korkuların neyden korkuyorsun? Her birimizin kendine göre korkuları var. Bütün korkularını giderecek olan mevki ile bütün ümitlerini sana verecek olan mevkinin tek bir makamda birleştiğini göreceksin diyor. Korkularının gitmesi de o makamın elinde. Ümit ettiğin şeylere ulaşman da o makamın elinde. İşte mutlak bir havfureca yani korkuttuğu zaman seni tehdit ettiği zaman perişan eder. Sana ümit bahşettiği zaman da abad eder. Çünkü bütün güç, bütün mülk, işte Maliki Yevmi dinden hatırlayın, bütün saltanat, bütün varoluş onun elinde. İşte buna karşı duyduğu bu alaka, yani insan bütün korkularının bir, gidermenin birisinin elinde olduğunu, bütün umduğu şeylere de ermenin birisinin elinde olduğunu düşündüğünde, fıtrattaki mabut ve ibadet fikrinin menşe'i budur işte. Bir, bir makam, hayal ediyor insan çünkü kendi elinde değil kendisine bakıyor uzun uzun anlattı biraz hızlı geçtim kendisine bakıyor hiç ne içindeki ne dışındaki varlığının devamı ve mutluluk ona mutluluk bahşedecek şeylerin çoğu kendi elinde değil kendi bedeni bile kendi elinde değil yaşlanıyor yıpranıyor hasta oluyor vesaire bir takım tehlikelere maruz kalıyor çok zayıf korunması gerekiyor doğa olayları karşısında vesaire işte bütün bunların kendi elinde olmadığını anladığında kendi dışında bu faktörleri elinde tutan makama efendim, kulluk etme, mabut ve ibadet fikrinin menşeği işte insandaki bu yetersizlik ve korku ve ümit duygularıdır. Bütün hissi vazife bunda toplanır ve her şahsın, herkesin cibilleti ahlakiyesi, ahlaki cibilliyeti, kabiliyeti, İstikbali, saadeti, şekaveti bundaki ciddiyetle mütenasiptir. Yani o makama ne kadar kulluk ettiğiyle, ne kadar ibadet ettiğiyle, o makamla alakasını ne kadar kuvvetli tuttuğuyla mütenasiptir. Ve insan bu hissini neye raptederse ederse mabudu odur. Yani bugün... <gülüyor> Dünyayı pek iyi tanımadığımı söylemiştim son postlardan birinde. Birisi de diyor ki evet haklısınız diyor. Altına bir yorum yazmış. Hakikaten dünyayı biz ancak işte Umberto Eco'nun dediği gibi televizyondan veya dizilerden, filmlerden tanıyoruz. Dışarıdaki dünya hakkında çok içinden bilgi sahibi değiliz. Arkadaşlar görebildiğim kadarını söylüyorum. Kiminin mabudu, patronu Arkadaşlar Çünkü her şeyi onun elinde görüyor. Patron isterse onu abad eder, isterse mahveder. Öyle görüyor. Kiminin mabudu, işte sen diyor, ben detaya girmeyeyim. Sen bütün korkularını, ümitlerini nereye bağlıyorsan, senin içindeki ve dışındaki yetersizliğini, neyin gidereceğini, nerenin gidereceğini düşünüyorsan, senin mabudun odur diyor. Ee, i̇badet bahsi elbette bitmedi. Ee, zaten de bitmeyecek öyle bir iki oturumda. Efendim burada bırakalım güzel bir noktada kaldık. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz.